Ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir.